Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, 2011'de yayınlanan animasyon filmi Rio ile tanınan Tropical Spix Arası'nın yani Synopsita Spixi'nin suyunun tükendiği ne yazık ki onaylandı. Uzmanlar neslinin tükenmesinin nedeni olarak dünyanın bu bölgesinde görülen yüksek ormansızlaşmayı gösterdi. Birdlife tarafından yayınlanan rapora göre Tropical Spix Arası'nın Son örneği 2000 yılı civarında görüldü ve şimdi artık türü nesli tükendi kabul ediliyor. Euronews'dan Burak orta hamamcıların haberine göre soyunun tükendiği doğrulanan ve şüphelenilen 8 türün 4'ü de Brezilya'da olmak üzere 5'i Güney Amerika kıtasında yaşıyordu. Nesli tükenen kuşların BirdLife direktörü Dr. Stuart Butchart çalışma sonuçlarını son yüzyıllarda kuşların yok oluşlarının %90'ı Adalardaki türlerde görülüyor. Bununla birlikte sonuçlarımız esas olarak habitat kaybı yani yaşam alanlarının ortadan kalkması ve sürdürülebilir olmayan tarım ve ağaç kesimi nedeniyle oluşan bozulmanın kıtaları kaplayan, büyüyen bir yok oluş dalgası yarattığını doğruluyor dedi. Biyolojik çeşitlik kriziyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Bankası'nın iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 Paris Antlaşması'ndan bu yana fosil yakıt sektörüne 12 milyar dolar yatırım yaptığını test eden bir raporun üzerine kalkınma bankalarına fosil yakıt projelerini desteklemeyi durdurma çağrısında bulundu. Çevre kampanyacıları yıllarca ticari bankaları, kömür petrol ve doğalgaz endüstrisine borç vermeyi bırakmayı ikna ederek iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının tehlikeli seviyelerine çıkmasını engellemeye çalıştı. Ancak gelişmekte olan ülkelerdeki projelerin ilerleyip ilerlemediğini belirlemede desteği genellikle çok önemli olan devlet destekli kalkınma bankaları da finans sektöründen sorumlu kararlar alması için çağrılar alıyor artık. Guterres onlarca ülkeden maliye bakanı ve ekonomik politika yapıcılardan oluşan bir koalisyonu kalkınma bankalarının fosil yakıt yatırımlarına son vermesini ve yenilenebilir enerjiye yatırım arttırmasını konusunda çağrıda bulundu. Dünya Paris'te kabul edilen ısınma hedefleriyle uyumlu olandan çok daha fazla fosil yakıt üretme yolunda ilerliyor şu anda. Rapor Dünya Bankası'nın Meksika, Brezilya ve Mozambik gibi ülkelerde artan petrol ve doğal gaz üretimini neden desteklediğini sorguluyor. Maalesef ülkemizde de aynı şekilde kömür ve doğal gaza bir yöneliş var ki sonumuzu getiren Yakıtlar bunlar. Nanka Tropikal Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve seller Vietnam ve Kamboçya'da yaklaşık 40 kişinin ölümüne yol açtı. Aralarında kurtarıcılar da vardı üstelik. Kayıplar, yetkililer ve devlet televizyonlarının aktardığına göre ayın başından beri devam ediyor bu şiddetli yağmurlar Vietnam'da ve ölümlere ve toprak kaymalarına neden oluyor. Batı Kamboçya'da ise binlerce insan yerinden oldu. Nanka'nın toprak kaymalarının yol açacağı öngörülürken sellerin ilerleyen günlerde dozunu da arttıracağı tahmin ediliyor. IPCC yani hükümetlerarası Arası İklim Değişikliği Paneli ve Dünya Meteoroloji Örgütü ve NASA ve birçok bilimsel kuruluş iklim değişikliğinin düzensiz ve aşırı yağış sıklığı ve miktarını ve fırtına gibi aşırı hava olaylarını sıklık ve şiddetini yükselttiğini söylüyorlar. Artık bu konuda bir şeyler yapmak lazım. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre İzmir Sığacık Körfezi'nde özel bir firma tarafından yapımına başlanan Orkinos çiftliğine karşı dava sürüyor. 12 yıldır projeye karşı mücadele eden yöre sakinleri 3 kez ÇED olumlu kararını iptal ettirdi. Ancak Çevre Şehircilik Bakanlığı çiftliğe ilişkin 4. kez ÇED olumlu kararı aldı. Bunun üzerine kararın iptal edilmesiyle talebiyle tekrar konu yargıya taşındı dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı. Rapora göre projenin bölgeye büyük bir zarar vereceği de ortaya kondu. Bilirkişi raporunda projenin gerçekleştirilmesi halinde seferisarın Cittaslow yani yavaş şehir unvanlı zarar vereceği vurgulandı. Bilirkişi heyeti projenin Akdeniz foklarının yaşamını da tehlikeye sokacağını dikkat çekti. Nedir bu ısrar? Yöre halkı istemiyor. Dava etmiş, iptal edilmiş. Nedir bu ısrar? Kaz Dağları'nda açılmak istenen madenlere karşı mücadele yürütüyor su ve vicdan nöbeti koordinasyon kurdu. Meclis Alt Komisyonu'nda görüşülecek olan 3.213 sayılı maden kanunu ile ilgili görüşlerini açıkladı. Çanakkale'nin zengin bitkisel ve hayvansal üretim çeşitliliği ve %5'lik tarımsal istihdam oranı ile önemli bir tarım kenti olduğu vurgulandı açıklamada %80'i Çanakkale sınırları içerisinde yer Kaz Dağları'nın yaklaşık 80 endemik ve nadir bitki türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi. Açıklamada bölgede son 5 yıl içinde mera ve orman arazilerinin büyük ölçüde kaybedildiğine değinildi. Çanakkale'nin yüz ölçümü göllere çıkartırsak 498 bin hektar dağılımı %33,4'ü de işlenebilir. %3,1'i mera, 40 9.3'ü ormanlık ve fundalık araziler. %12,2'si ise diğer araziler. Ancak son 15 yıldır işlenebilir arazi miktarı hemen hemen aynı kalmasına karşılık mera ve orman arazileri önemli ölçüde azaldı. Orman yapısı bozuldu. Flora ve faunanın yok oluşu neticesinde doğan tahribatlar ekosistemin bütünü etkiliyor. Dolayısıyla bir an önce bu maden yasasındaki değişikliklerin ekosisteme zarar vermesi engellenmeli